Namazın sırrı ve özü. Namazın sırrı ve özü kalbin Allah'a yönelmesi ve bütün varlığıyla onun huzurunda durmasıdır. Kalp Allah'a yönelmez ve başkasıyla meşgul olur ve düşüncelere dalarsa bu insan şu kimseye benzer ki hatalarından ve kusurlarından özür dilemek, bağışından ve cömertliğinden lütuflar istemek ve hizmetinde bulunabilmesi için kalbini ve bedenini güçlendirecek şeylere talep etmek üzere hükümdarın makamına doğru yola çıkar. Sarayın kapısına vardığında ona verdiği selamın dışında hiçbir girişimde bulunmaz. Hükümdarın huzurundan çekilerek onun sağından veya solunda durur yahut ona arkasını döner. Hükümdarı en çok kızdıracak şeylerle ilgilenmeye başlar. Hükümdarı basit ve değersiz biri gibi görür. Meşgul olduğu şeyi hükümdara tercih eder ve o her şeyi kalbinin yöneldiği merkez yapar. Hizmetçilerini göndererek kendi yerine özür dilemelerini ve kendisinden bedel olarak hükümdarın hizmetinde bulunmalarını ister. Hükümdar ise her şeyin farkındadır. Cömertliğinin, iyilik ve ihsanının büyüklüğü gönderilen hizmetçileri huzurundan kovmasına engel olur ve onlara da rahmet ve bağışından sunar. Fakat bu bağışa nail olanlara verilen büyük paylarla bağışa nail olmayanlara verilen az miktardaki ihsanı farklı yapar. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını verir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. Allah insan türünü kendi hizmetine ayırmış ve aşağıdaki kutsi hadiste de buyurulduğu üzere kalan her şeyde ona ve onun için yaratmıştır. Ey oğlu ben seni kendim için her şeyde senin için yarattım. Senin üzerindeki hakkımdan dolayı senin için yarattığım şeylerle meşgul olmak olarak seni kendisi için yarattığımı terk etme. Bir başka kutsi hadiste ise şöyle buyurulur. Ey Ademoğlu ben seni kendim için yarattım. Öyleyse oyunda eğlencede olma. Senin rızkını ve geçimini de üzerime aldım. Öyleyse bunun için kendini yorma. Ey Ademoğlu, beni istersen bulursun. Beni bulursan her şeyi bulmuş olursun. Beni bulamazsan her şeyi elinden kaçırmışsın demektir. Ben sana her şeyden daha sevimli ve sevgiliyim. allah Teala namazı kendi yakınlığına, münacatına, sevgi ve dostluğunu ulaştıran bir sebep yapmıştır. İki namaz arasında kuluna arız olan gaflet, kalp katılığı, Yüz çevirme ve diğer kusur ve hatalar onu Rabbinden uzaklaştırır. Böylece o adeta kulluğa yabancı, kullar topluluğunun dışında kalan biri gibi olur. Hatta kendisini kendi eliyle düşmanına teslim eder, esir eder, bağlar ve zincirler. Kendisini kendi nefis ve heva zindanında hapseder. Bunun neticesinde gönlü daralır, hüzün, keder ve pişmanlık onu kaplar. Ama o bunların sebebini anlayamaz. Merhamet ve sevgisinde sınır olmayan Rabbinin rahmeti onun kulluğundan yine onun için onun yaşadığı çeşitli olaylara ve kulluktaki hayra olan şiddetli ihtiyacına göre çeşitli halleri içine alan kapsamlı bir kulluk sofrası kurar. Abdestin görünen ve görünmeyen olmak üzere iki boyutu. Kul bu sofrada abdestle kir ve pisliklerden temizlenip arınır ve tertemiz bir halde Rabbinin huzuruna gelir. Abdestin görünen ve görünmeyen olmak üzere iki boyutu vardır. Abdestin görünen boyutu bedenin ve ibadet organlarının temizliğidir. Abdestin görünmeyen boyutu ise kalbin günah ve isyan kirlerinden tövbe temizlenmesidir. Bu sebeple Allah tövbe ile temizlediği şu ayette yan yana anmıştır. Şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Bakara 222 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de abdest almış, insan için abdestinin sonunda şehadet getirdikten sonra şöyle demesini sünnet yapmıştır. Allah'ım beni tövbe edenlerden yap, beni temizlenenlerden eyle. Allah böylelikle onun kulluğunun mertebelerini ve iç ve dış temizliğini tamam etmiştir. Çünkü kul şehadet kelimelerini söylemekle şirkten, tevbeyle günahlardan ve suyla da görünen kir ve pisliklerden temizlenir. Allah'ın huzuruna gelip saygıyla önünde durmadan önce Allah ona en mükemmel temizliği dinin bir hükmü olarak ondan yerine getirmesini istemiştir. Kul iç ve dış temizliğini gerçekleştirdiğinde huzuruna gelip saygıyla önünde durmasına izin vermiştir. Böylelikle kul, kölenin efendisinden kaçtığı gibi ilahi huzurdan kaçmaktan kurtulmuştur. Kıble. Kul Rabbinin evine ibadet mekanına geldiğinde onun diğer bütün hizmetçilerinden biri olur. Bundan dolayı camiye gelmek bazı alimlere göre namazın farzlarından ve diğer bazılarına göre de müstehaplarındandır. Gaflet anında ise kul, efendisinden kaçan köle gibidir. Organlarını ve kalbini yaratılış amacı olan hizmette kullanmamaktadır. Ona geldiğinde ise bu kaçmasına son vermiştir demektir. Efendisinin önünde köle gibi mahcubiyet ve zillet içinde durduğunda, efendisinin şefkatine ve yüz çevirmesinin ardından onun iltifatına mazhar olur. Kula kıbleye yüzüyle Allah'a da gönlüyle yönelmesi emredilmiştir. Böylelikle içinde bulunan her türlü yüz çevirmeden kurtulması amaçlanmıştır. Sonra efendisinin şefkatini arzulayan zelil ve miskin bir kimse gibi Allah'ın huzurunda durması istenmiştir. Önünde boynunu eğmiş, kalbi saygıyla dolmuş ve bütün varlığıyla ona yönelmiş bir halde teslimiyetini arz eder. Kalbi bir an bile ondan başkasına, sağa veya sola kaymaz ve yönelmez. Kul bu esnada bütün kalbiyle kendini Allah'a vermiş durumdadır. Tekbir Böylece bütün varlığıyla Allah'a yönelir. Sonra saygı ve yüceltme sözleriyle Allah'ın büyüklüğünü dile getirir, tekbir alır. Bu tekbir kalbi diline eşlik eder. Böylece Allah, onun kalbindeki en büyük, en yüce varlık olur. Kalbinde kendisini Allah'tan meşgul edecek, daha büyük ve yüce hiçbir varlık bulundurmamakla bu tekbir sözünü onaylar. Eğer kalbindeki başka bir şey onu Allah'tan alıkoyacak olursa, bu durumda o şey ona göre Allah'tan daha büyük demektir. Başka bir şeyle meşgul olmak, onu Allah'ın zikriyle meşgul olmaktan alıkoyacak olursa, bu şey onun yanında Allah'tan daha önemli olmuş olur. Böyle bir hal içinde söylenmiş Allahu Ekber sözü kalp ile değil sadece dil ile söylenmiş demektir. Çünkü kalbi başkasına yönelmiş onu yüceltmiş durumdadır. Bu sözün söylenmesi anında kalp ve dilin birlikteliği bu kimseyi kullukla uyuşmayan kibir elbisesinden ve kalbinin Allah'tan başkasına yönelişinden kurtarır. Allah onun düşüncesinde ve kalbinde her şeyden daha yüce ve büyük olduğu zaman Allahu Ekber sözü gerçek olur. Kendisiyle Allah arasında en büyük olan engel, kibir ve kalbin ondan başkasına yönelişi afetinden de esenliğe çıkar. Namaz duaları Kul Sübhaneke Allahümme ve bihamdik dediği zaman layık olduğu biçimde Allah'ı övmüş olur. Böylece gaflet halinden ve gafiller zümresinden olmaktan kurtulur. Kuşkusuz gaflet kendisi ile Allah arasında en büyük engel ve perdedir. Hükümdarların huzurlarına girildiğinde onları övmek ve selamlamak için ve hem de konuşmaya başlangıç olması amacıyla söylenen tahiyyat sözlerini söyler. Bu sözler henüz ihtiyaçlarını dile getirmeden söylediği övgü ve giriş konuşması yerine geçer. Övgüde Kulluk adabının ve kendisine kulluk edilen varlığın yüceltilmesinin gerekleri olan yöneliş, ona karşı duyulan memnuniyet ve hoşnutluğun yanı sıra ihtiyaçlarının engin cömertlikten karşılanmasını isteme vardır. Euzu Besmele Kıraate başladığında okumaya başlamadan önce Allah'ın rahmetinden, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınılır. Çünkü şeytan, Kulun dünyası ve ahireti için makamların en onurlusu ve en faydalısı olan böyle bir makamda onun buradan elleri boş bir şekilde dönmesini en çok isteyen odur. Beden ve kalp olarak kulu namazdan koparmayı ve faydalanmasını engellemeyi en çok o ister. Kulu beden olarak namazdan alıkoyamazsa kalbini namazdan koparmaya çalışır. Rabbin huzurunda kulluk hakkını yerine getirmekten onu alıkoyacak vesveseler fısıldar. İşte kulun bu makamda şeytandan esenlikte olabilmesi, kalbirini diri tutabilmesi ve kalbinin hayat ve sevinç kaynağı olan efendisinin sözlerinden okudukları üzerinde düşünüp aydınlanabilmesi için şeytandan Allah'a sığınması emredilmiştir. Kuşkuşu şeytan, kulun Rabbini, tilavetin maksadından uzak tutmayı en çok isteyen varlıktır. Allah, düşmanının kula olan hasedini, bütün zamanlarını ona düşmanlık yapmaya vakfettiğini ve kulun onun karşısındaki acizliğini bildiği için ona karşı kendisine sığınmasını emretmiş ve böylelikle onunla savaşmanın gereklerini yerine getirme zahmet ve sıkıntısından da bu sığınmayla kurtulmasını dilemiştir. Adeta kula şöyle denmektedir. Senin bu düşmana gücün yetmez. Sen bana sığın da ben seni ona karşı koruyayım. Benim himayeme gir ki seni ona karşı himaye edeyim. Allah ruhunu taksis etsin ve kabrini nurlandırsın. Şeyhül İslam İbn Teymiye bir gün bana şöyle dedi. Şayet sürüyü koruyan köpek sana saldıracak olursa ona karşı kendini korumaya, köpeği kendinden uzaklaştırmaya çalışma. Çobana koş, ona sığın. O köpeği senden uzaklaştıracak ve seni ondan koruyacaktır. Kalp, Kur'an ayetlerinin anlamları üzerinde düşünmeye başlar. Onun güzel bahçelerinde dolaşır. Onun akılları hayrette bırakan olağanüstü şeylere tanık olur. Kur'an'ın daha önce hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklının hayal dahi edemediği hazineleri bulup çıkarır. Bunu yapmasını engelleyen şey nefis ve şeytandır. Nefis şeytanın etkisi altındadır. Heyecan ve azmini ondan alır. Onun sözlerine kulak verir ve ona itaat eder. Kur'an'ın hazinelerinden uzaklaşınca melek bunları onun hatırına getirir ve saadet ve kurtuluşlarının bulunduğu şeyleri ona hatırlatır. Kul Kur'an okumaya başladığı zaman Rabbi ile konuşmaya ve ona münacatta bulunmaya başlamış demektir. O Diliyle Rabbi ile konuşuyor, ona münacatta bulunuyorken kalbiyle ondan yüz çevirmiş ve başkasına yönelmiş olmakla onun öfkesine ve nefretine uğramaktan kesinlikle sakınsın. Çünkü böyle bir davranış onun kuldan nefret etmesine yol açar. Böyle bir insan dünyanın hükümdarlarından birinin kendisini yakınlaştırdığı, onu huzurunda kabul ederek kendisiyle konuşma imkanı verdiği, fakat hükümdara arkasını dönen, yüzünü ondan başka tarafa çeviren ve hükümdarın söylediklerine kulak vermeyen kimseye benzer. Hükümdarın bu insana olan nefreti hakkında ne düşünürsün? Gerçek hükümdar, alemlerin Rabbi, göklerin ve yeri ayakta tutan ve onların işlerini bir düzene göre yürüten Allah'ın nefret ve hoşnutsuzluğu hakkında ne düşünürsün? Fatiha Suresi Namaz kılan kişinin, Fatiha suresini okurken her ayette kısa sürelerle durması ve Rabbinin ona vereceği cevabı beklemesi gerekir. O Elhamdülillahi Rabbil alemin dediğinde adeta Rabbinin onun bu sözüne karşılık kulun bana hamd etti dediğini duyar. rahim dediği zaman bir süre susar ve Rabbinin kulun beni övdü sözünü bekler. Maliki yevmiddin dediği zaman Rabbinin Kulum beni yüceltti demesini bekler. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in dediği zaman Rabbinin bu kulumla benim aramdadır demesini bekler. İhtine sıratel mustaqim dediği zaman da yine Rabbinin bu kulumun payına düşendir. Kuluma istediği verilecektir sözünü duymayı bekler. Namazın zevkine varan kul tekbir ve fatihanın yerine hiçbir şeyin doldurmayacağını çok iyi bilir. Aynı şekilde hiçbir şeyin kıyam, ruku ve secdelerin yerini tutmayacağını da bilir. Namazdaki hareketlerin her birinin bir başka şekilde gerçekleşmesi mümkün olmayan bir sırrı, etkisi ve kulluk boyutu vardır. Yine Fatiha suresinin her ayetinin başka hiçbir şeyde bulunmayan bir kulluk boyutu, zevki ve coşkusu vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin sözünde fiil, sıfat ve isim olarak her türlü kemalin Rabb'e nispet edilmesi söz konusudur. Yine bu sözde ona hamdedilmesinin yanı sıra onun fiil, sıfat ve isim olarak her tür kusur, eksiklik ve kötülükten tenzih edilmesi de dile getirilmiş olmaktadır. Sadece o, bütün fiil ve sıfat ve isimlerinde övgüye layıktır. Yine sadece o, bütün fiil, sıfat ve isimlerinde her tür kusur ve eksiklikten münezzehtir. Allah'ın bütün fiilleri hikmet, rahmet, maslahat ve adalettir. O'nun fiilleri bunlar dışında hiçbir şeyle nitelenemez. O'nun bütün sıfatları mükemmellik ve yücellik vasıflarıdır. İsimlerinin hepsi en güzel isimlerdir. Allah'a hamd dünyayı ve ahireti, gökleri ve yeri bu ikisinin arasında ve içinde bulunan her şeyi doldurmuştur. Bütün kainat onun hamdını konuşmakta ve onun hamdıyla konuşmaktadır. Yaratma ve emrin hepsi hamdden hareketle meydana gelmekte ve onunla varlığını devam ettirmektedir. Varlık ve yokluk onun hamdiyladır. Hamd, var olan her şeyin var olma sebebi ve yöneldiği amacıdır. O peygamberlerini hamd ile göndermiş, kitaplarını da hamd ile indirmiştir cennet cennetliklere cehennem de cehennemliklere hamd ile hazırlanmıştır aynı şekilde cennet ve cehennem hamd ile var olmuştur Allah'a ancak hamd ile itaat edilmiş yine ona ancak hamd ile isyan edilmiştir hiçbir yaprak ona hamd etmeden dalından yere düşmez. Kainatta hiçbir zerre ona hamd etmeden yerinden kımıldayamaz. Kullar ona hamd etmeseler dahi o zatından dolayı hamda layık olan ve hamd edilendir. Aynı şekilde kullar Allah'ı bir ve tek kabul etmeseler dahi o bir ve tektir. Onlar onu ilah olarak kabul etmeseler dahi o gerçek ilahtır. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi o hamd edenin diliyle kendisini hamd etmiş ve övmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu sözüyle haber vermiştir. Allah subhanehu ve teala peygamberlerin diliyle Semihallahul hamide kendisine hamd edeni işitti. Allah kendisine hamd edeni işitti buyurdu. O gerçekte kulun diliyle kendisine hamd edendir. Çünkü kulunun diline ve kalbine hamd koyan ve hamd etmesini sağlayan da odur. Bütün hamdlar onadır. Bütün mülk ve saltanat onundur. Bütün hayırlar ondandır. Gizli ve açık bütün işler ona dönmektedir. Bu marifet ve bilgi hamdın kulluk boyutundan kazanılan azıcık bir marifettir. Ona yapılan kulluk okyanustan küçük bir damladır. Aynı şekilde Kulun Rabbine olan hamdının ondan kendisine bir lütuf ve nimet olduğunu ve bu nimetten dolayı da onun hamd edilmeye hak ettiğini bilmek bu kulun bir başka boyutudur. Kul ona hamd ettiği zaman o kulunun bu hamdından dolayı diğer hamdta da daha layık olur. Kul bütün nefeslerini Rabbinin kendisine olan bir nimetinden dolayı ona hamd etmekle tüketse yaptığı bu hamdlar sebebiyle çok daha fazla yaptığı hamdların kat kat fazlasıyla hamd etmesi gerekir. Hiç kimse övülecek işleri sebebiyle Allah'a yapılan övgileri saymaya kesinlikle güç yetiremez. Hiç kimse onu her türlü övgüyle övse bile hakkıyla övmüş olmaz. Kul Rabb'inin kendisine bahşettiği nimetlerle Allah'a doğru yürümektedir. Kul bu nimetleri sebebiyle Allah'a hamd ettiği gibi kendisine hamd etme düşünce ve imkanını verdiği için de ona hamd eder. İmam Evzayi şöyle demiştir. Birinin hamamda şu şiiri okuduğunu işittim. Verdiğin bir nimetinden ve bizden savdığın bir cezadan dolayı sana hamd olsun. Hamdın bir diğer kulluk boyutu kulun hamdtan aciz olduğunu hamd etmekte yetersiz kaldığını fark etmesidir. Kulun yaptığı hamdı ona Allah ilham etmiştir. Bundan dolayı Allah övgüye layık olandır. Çünkü kulun dilinde ve kalbinde hamdı meydana getiren ve ortaya çıkaran odur. Şayet Allah bunu ilham etmeseydi hiç kimse hamd edemezdi. Yine hamdın bir başka kulluk boyutu da şudur. Hamd kulun bütün hal ve durumları için geçerlidir. Kul gizli ve açık sevdiği ve nefret ettiği her durumda Allah'a hamd eder. Hatta gerek iyileri ve kötüleri, gerek saygınları ve aşağılıkları olsun bütün varlıklar sebebiyle Allah'a hamd eder. Kul buradaki hikmetin farkında olsa da olmasa dahi Allah gerçekte bütün bunlardan dolayı hamdal layık olandır. Elhamdülillah sözü Allah'ın kullara ilhamıdır. Rabblerini tanıma oranlarına göre kullardan kimleri bunu çokça söyler, kimleri de az. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Şefaat hadisinde şöyle buyurulmuştur. Sonra secdeye kapanırım da Allah bana hamd sözlerini ilham eder de kesinlikle aklıma gelmeyecek olan bu sözlerle ona hamd ederim. Kulun Rabbil Alemin sözü Allah'ın alemlerin Rabbi, yaratıcısı, rızık vericisi, onların işlerini bir düzen içinde yürüten ve onlara ihtiyaç duyduğu şeylere bahşeden olmasının yanı sıra tek Rab olduğunu da içermektedir. Yine Allah onların ilahı, mabudu, dayanağı ve korku anlarında da sığınağıdır. Onun dışında ne bir başka Rab ve ne de bir başka ilah vardır. Kulun Rahim sözü kulun Allah'ın rahmetinin büyüklük ve enginliğini tanıklığını dile getirir. Bu rahmet her şeyi kuşatır, her, mahluk, her mahluku içine alır. Her varlık bu rahmetten payını alır. Özellikle kul kendisine mahsus olan rahmetten payını alır. Bu onu namazla Rabbinin huzurunda durduran rahmettir. Bazı rivayetlerde Cebrail'in her gece ey falan kalk ey falan uyu dediği nakledilmiştir. Allah rahmetiyle kulunu uykudan kaldırıp huzurunda durdurmaktadır. Rabbinin huzurunda duran kul da onun kelamıyla ona münacatta bulunur. Ondan kendisine acımasını, esirgemesini, ve hidayet ve rahmetini sunmasını ister. Dünya ve ahirette ona olan nimetini tamamlaması dileğinde bulunur. Bu Allah'ın kuluna olan rahmetindendir. Onun hamdı her şeyi içine aldığı ve ilmi her şeyi kuşattığı gibi rahmeti de her şeyi kaplamıştır. Ey Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Mu'min 7 Namaz kılan kuldan başkası bu rahmetten mahrumdur. Onlar bu özel rahmeti kaçırmışlardır. İyyâkena'budu ve iyâkenestâin sözü, kulluğun zillet, boyun eğme ve adalet boyutunu verir. Kul her türlü haksızlık ve günahtan kendisini uzak tutar. Ahiret gününü ve yarattıkları arasında o gün Allah'ın tek hakim olarak hüküm vereceğini düşünür. O gün... Allah'ın kullarına iyi ve kötü bütün davranışlarının karşılığını tas tamam vereceği gündür. Bu hamdın detaylarından ve gereklerindendir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur. Artık aralarında adaletle hükmü olunmuş ve alimlerinin Rabbi olan Allah'a hamdosun denilmiştir. Zümer 75 O gün cennetliklerin ve cehennemliklerin, bütün mahlukatın, Adalet ve ikramın neticesi olarak Allah'a hamd edecekleri rivayetlerde bildirilmiştir. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allah kulunun bu hamdını, kulun bana hamdetti diyerek haber verir. Kulun er rahim sözü Allah'ın mükemmellik sıfatlarının kul tarafından tekrar edilmesinden ibarettir. Nitekim Allah bu söze kulun beni övdü diyerek karşılık verir. Övgü ise hamd edilen hamda, Değer iş ve vasıflarının yeniden dile getirilmesi ile meydana gelir. Hamd, hamd edileni övmektir. Er-Rahman-ı Rahim ise onun merhametli olmakla nitelenmesidir. Kul Rabbini karşılık gününün tek hükümdarı olarak nitelendirdiğinde ki o gerçek hükümdardır, dünyanın ve ahiretin malikidir. Bu durum onun adalet, yücelik ve tekliğinin ve peygamberlerinin söylemiş olduklarının doğru olduğunun ortaya çıkmasını da ifade eder. Bu övgü mecid yücelik olarak adlandırılmıştır. Allah bu övgüye karşılık Kulum beni yüceltti buyurur. Zira yüceltmek azamet, celal, adalet ve ihsan sıfatlarıyla övmek demektir. Kul iyya kenabu ve iyya kenestain der ve ardından kısa bir süre susarak Rabb'inin ona olan bu kulumla benim aramdadır. Kuluma istediği verilecektir cevabını bekler. Bu iki cümlenin kulluk boyutunu ve hukukunu düşün. Allah için olanı ve kul için olanı birbirinden ayır. Bunlardan birinin Allah ve diğerinin kul için olmasının hikmetini iyi anla. İyya kenabudu cümlesinin gereği olan tevhid ile İyya kenestayin cümlesinin gereği olan tevhidi birbirine karıştırma. Bu iki cümlenin Öncesindeki övgünün iki türü ile sonrasındaki dua sözü arasında surenin ortasında bulunmasının sırrını iyi kavra. İyyâkena'budu cümlesinin, İyyâkenesdâin cümlesinden önce gelişinin ve İyyâkezâmerinin birkaç kez tekrar edilmesinin hikmeti üzerine düşün. Benim bu konudaki düşüncem şudur. Allah ibadeti, ameli işi, medet ummaktan önce anmıştır. Çünkü ibadet Allah için medet umma kul içindir. Allah ibadet edilendir, ibadette kendisinden yardım istenendir. İyâkena budu, ibadetimle seni murat ediyorum demektir. Bu ise katışıksız ameli salihi, Allah'a ileten faydalı ilmi, marifeti, sevgiyi, Doğruluk ve ihlası bünyesinde taşır. Gerçekten ibadet Rabbin yarattıkları üzerindeki hakkıdır. Medet umma ise kulun bütün işlerinde Rabbinden yardım isteğini belirtir. Medet umma hadiste kula ait olduğu bildirilen paydır. Allah için ve Allah ile yapılmayan her ibadet geçersiz ve hükümsüzdür. Yine sadece Allah'tan beklenmeyen her medet yardım görmemek ve zillet içinde olmak demektir. Bu her iki cümleden her birinin kullar olan faydasını fayda zarar verme bakımından kullukla çelişen şeylerden onları nasıl koruduğunu ve bu iki cümlenin kulu net bir kulluk içine nasıl soktuğunu düşün. Kur'an'ın baştan sona bu cümle üzerinde dönüp dolaştığını aynı şekilde yaratmanın, yönetmenin, mükafatın, cezanın, dünya ve ahiretinin diğer gerçeklerinin de bu şekilde olduğunu düşün. Bu iki cümlenin en yüce hedefleri ve en mükemmel araçları bünyesinde nasıl barındığını gör. Yine bu cümlelerde 3. tekil kişi o zamiri yerine 2. tekil kişi sen zamirinin nasıl kullanıldığının farkına var. Bu ancak büyük bir kitapta anlatılabilecek bir konudur. Eğer ana konudan uzaklaşma endişemiz olmasaydı bu konuyu burada bütün ayrıntılarıyla sana anlatırdık. Ayrıntılı bilgi isteyenlere Merahilü's-Sairin Bene İyya Kenabudu ve İyya Kenestayn. Bu kitabın ilgili bölümü Kulluk Kuraba yayınları 2004 adıyla tarafımızdan Türkçeye çevrildi mütercim. Ve Errisaletül Mısriyyek adlı kitaplarımızı okumalarını tavsiye ederiz. Sonra kulun ihtina sıratıl mustakîm sözüne olan şiddetli ihtiyacını düşün. Bu söz hakkı bilmeyi, ona yönelmeyi, onu istemeyi, onun için çalışmayı, onda sebat etmeyi, ona davet etmeyi ve bu davet sebebiyle gelen sıkıntılara sabretmeyi anlatmaktadır. Bu 5 mertebenin söz konusu 5 mertebe maddeler halinde şunlardır. 1. Hakkı bilmek, ona yönelmek, ona istemek. 2. Onun için çalışmak. 3 onda sebat etmek, 4 ona davet etmek, 5 davet sebebiyle gelen sıkıntılara sabretmek. Bu 5 mertebenin tamamlanmasıyla kul hidayetini tamamlamış olur. Bu mertebe ne kadar eksik veya kusurlu olursa kulun hidayeti de o oranda eksik ve kusurlu demektir. Kul zahiri ve batini bütün hal ve hareketlerinde hatta yaptığı ve yapmadığı bütün işlerde bu hidayete muhtaçtır. Bilgi, amel ve istek olarak hidayet dışı yaptığı her işten dolayı tevbeye muhtaçtır. Bu işlerinden ötürü tevbe etmesi ise hidayetin kapsamı içindedir. Temelde hidayete uygun olup ayrıntıda farklı olan işlerinden ayrıntılarındaki farklılıklardan dolayı tevbeye muhtaçtır. Bazı yönleri itibariyle hidayete uygun olmayan işlerinde de işlerinin bütün yönleriyle hidayete uygun olmasına, ve hidayetinin daha da fazlalaşmasına ihtiyacı vardır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de işlerinin hidayete uygun olmasına ihtiyaç duyar. Sağlam bir inançtan mahrum olan işlerinde sağlam doğru bir inanca ihtiyaç duyar. Bazı işlerinde gerçeğin tam aksine bir inanış içinde bulunabilir. Bu durumda kalbinden bu batıl inanışın sökülüp atılmasına ve gerçeğin yerleştirilmesine ihtiyaç duyar. Bazı güzel işlerde vardır ki bunları yapabilecek güçlü olduğu halde bunları yapma yönünde bir istek ve kararlılık taşımaz. Bu istek ve kararlılığın kendisinde meydana gelerek hidayetinin tamamlanmasına muhtaçtır. Bazı güzel işler vardır ki bunları yapabilecek ne gücü ne de bu yönde isteği vardır. Hidayetin bu noktada tamam olması için bu güç ve isteğin kendisinde meydana gelmesine ihtiyacı vardır. İnanç İstek, bilgi ve amel olarak yerine getirdiği güzel işler vardır. Hidayetinin tam olması için bu işlerde sebat ve sürekliye muhtaçtır. Hidayeti istemek ihtiyaçların en büyüğü ve en yücesidir. Ondan mahrumiyet ise mahrumiyetin en büyüğüdür. Bundan dolayı merhametinde sınır olmayan Rab her gün ve gecede kulun en yüce halinde ki bu beş vakit namazdır, kendisinden defalarca hidayet talebinde bulunmasını ona farz kılmıştır. Sonra Allah hidayet ehli ile gazaba uğramışlarla sapmışların yollarının farklı olduğunu da açıkça belirtmiştir. Gazaba uğramış ve sapmışlar Yahudiler, Hristiyanlar ve diğerleridir. Bu demektir ki hidayet bakımından insanlar üç ayrılmaktadır. Hidayet bakımından insanlar 1. kendilerine lütuf ve ikramda bulunanlar. Bunlar Hidayete ermiş, onda istikrar göstermişlerdir. Onların lütuf ve ikramdan payları, hidayetten payları oranındadır. 2. Sapmışlar. Bunlar erememiş ve onu bulmada başarılı olamamışlardır. 3. Gazaba uğramışlar. Bunlar gerçeği bilmiş olmalarına rağmen ona gereğince amelde bulunmamışlardır. Sapmışlar, hidayetten sapmış olanlardır. Ona ulaşmaya hiçbir yol bulamazlar. Gazaba uğramışlar, gerçeği bilip anladıktan sonra ondan sapmış, yüz çevirmiş olanlardır. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunanlar, hidayet üzere olan yani bilgi, amel ve inanç olarak hak dinde bulunanlar, bunların gereklerini yerine getirenlerdir. Sapmışlar, bunların aksi konumundadırlar. Bilgi ve amel olarak hidayetten ve dinden soyutlanmışlardır. Gazaba uğramışlar ise bilgi olarak gerçeği kavramış, Pratik amel olarak da ondan uzaklaşmış olanlardır. Şayet konumuz namazın zevkiyle dinlenen musikinin tesiriyle coşup dönmenin zevki arasındaki zıtlık ve çelişkiye dikkat çekmek olsaydı bu konuyu iyice anlaşılıncaya kadar bütün detaylarıyla sana, sana aktarırdık. Fakat her yerin kendine ait bir sözü vardır. Bu sebeple biz bu kadarla yetiniyor ve asıl konumuza dönüyoruz. Allah kuluna kabul olacağı ve gerçekleşeceği ümidiyle Fatiha'nın sonunda amin demeyi namazın bir kuralı olarak belirlemiştir. Bundan dolayı Yahudiler namazda sesli olarak amin dedikleri zaman Müslümanları son derece kıskanır ve çekemezler.